Enfal suresi 64. ayetten itibaren. Ey peygamber, sana da müminlerden senin izince gidenlere de Allah yeter. Ey peygamber, müminleri harbe teşvik et. Eğer içinizden sabru sebata malik 20 kişi bulunursa, onlar iki yüze galebe ederler. Eğer Sizden yüz kişi olursa kafirlerden binini yener. Çünkü onlar anlamazlar güruhudur. Şimdi Allah sizden yükü hafifletti. Bildi ki sizde muhakkak bir zaaf vardır. O halde eğer içinizden sabırlı yüz kişi olursa iki yüzü yenerler. Eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle iki bine galebe ederler. Allah sabr-ı sebat edenlerle beraberdir. Hiçbir peygamberin yeryüzünde ağır basıp zaferler kazanıncaya kadar muharip düşmandan esirler alması vaki olmamıştır. Siz geçici dünya malını arzu ediyorsunuz. Halbuki Allah ahireti düşünmenizi ister Allah azizdir hakimdir eğer Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size herhalde büyük bir azap dokunurdu artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin Allah'tan korkun şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır çok esirgeyicidir ey peygamber ellerinizdeki esirlere de ki eğer Allah'ın ezeli ilmine göre yüreklerinizde bir hayır varsa o size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar Allah çok bağışlayıcıdır çok esirgeyicidir eğer sana hainlik etmek isterlerse Onlar daha evvel Allah'a da hainlik etmişlerdi de O sana kendilerine karşı imkan ve kudret vermişti Allah her şeyi hakkıyla bilicidir Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir İman edip hicret edenler Allah yolunda Mallarıyla ve canlarıyla cihatta bulunanlar, barındırıp yardım edenler yok mu? İşte onlar birbirinin velileridir. İman getirip de hicret etmeyenlere ise hicret edecekleri zamana kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Bununla beraber eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üstünüze borçtur. Şu kadar ki sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavim aleyhinde değil. Allah yapacaklarınız hakkıyla görüşüdür. Kafir olanlar bile birbirinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük fesad olur. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, Barındıranlar, yardım edenler. işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Mağfiret ve uçsuz bucaksız rızık da onlarındır. Henüz iman edip de hicret ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Hısımlar Allah'ın kitabınca birbirine daha yakındırlar. Allah, her şeyi hakkı ile bilendir. Enfal suresinin sonu. Tevbe suresi. Tevbe suresi 9. suredir. Hicretin 9. yılı başlarında Medine'de nazil olmuştur. Toplam 129 ayettir. Surenin bir diğer ismi de Beraedir. Surenin başında Besmele Besmele bulunmaz. İmam Razi'ye göre bunun sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu surenin başına Besmele'yi imla edip yazdırmamış olmasıdır. Bu müşriklerin içinden kendileriyle antlaşma yaptıklarınıza Allah'tan ve Resulünden bir ultimatomdur. Yeryüzünde dört ay daha güvenlikle dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecekler değilsiniz Allah herhalde kafirleri dilediği zaman rüsva edicidir Ve bu Hac-ı Ekber günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir ilamdır Allah ve Resulü müşriklerden artık katiyen uzaktır eğer tövbe ve rücu ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki şüphesiz siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. O küfredenlere acıklı bir azabı müjdele. Değerli dinleyenler. Bu surenin nuzulünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anhı bu sureyi Mekke'de hac vesilesiyle toplanmış bulunan müşriklere okuması için Mekke'ye gönderdi. Daha önceden Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'in başkanlığında hac etmek üzere Mekke'ye gönderilmişti. Hazreti Ali bunlara yetişmek üzere arkalarından gönderildi. Hazreti Ali kurban bayramı birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak Ey insanlar! Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size gönderdiği elçiyim diye başlayan hutbesini irab etti. Müşrikler elçiliğiniz hangi hususta diye sorunca Hazreti Ali radıyallahu an bu surenin başından 30-40 ayet kadar okumuş ve sonra şöyle demiştir. Dört şeyi tebliğ ile emrolundum. Bir bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaşmayacaktır. İki Kabe'yi kimse çıplak tavaf etmeyecektir. Üç, mümin olandan başkası cennete giremeyecektir. Dört, halen yürürlükte olan antlaşmaların hükmü müddetlerinin sona ermesine kadar geçerli olacaktır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Antlaşma yaptığınız müşriklerden size ahitlerinin şartlarında hiçbir şey eksiklik yapmamış, aleyhinizde düşmanlarınızdan, hiçbir kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükümden müstesnadır o halde onların müddetleri bitinceye kadar aitlerini tamamlayın çünkü Allah haksızlıktan sakınanları sever haram olan o aylar çıktığı zaman artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün onları esir olarak yakalayın onları hapsedin onların bütün geçit yerlerini tutun eğer tövbe ederler namaz kılarlar zekat verirlerse yollarını serbest bırakın çünkü Allah çok bağışlayıcıdır çok esirgeyicidir eğer müşriklerden biri senden aman dilerse ona aman der ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olduğu yere kadar selametle ulaştır. Çünkü onlar bilmeyen bir kavimdir. Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız müstesna, o müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl bir ahdi olabilir? O halde bunlar size karşı, ahitlerine sadakat hususunda doğrulukla hareket ederlerse, siz de kendilerine öylece doğrulukla muamele edin. Şüphesiz ki Allah, ahde vefasızlıktan sakınanları sever. Onların nasıl ahde olabilir ki, eğer size galebe ederlerse, hakkınızda ne bir yemin, ne de bir vecibe gözetip tanımazlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut ederler, fakat kalpleri dayatır. Onların çoğu fasıklardır. Onlar Allah'ın ayetleri mukabilinde az bir bahayı satın aldılar da onun yolundan halkı zorla men ettiler. Hakikat onların yapa geldikleri şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ne de bir vecibe gözetip tanımazlar. Onlar taşkınların ta kendileridir. Bununla beraber eğer tövbe ve rücu ederler, namaz kılarlar, zekat verirlerse, artık dinde kardeşlerinizdir onlar. Biz ayetleri bilecek bir kavim için açıklarız. Eğer ahitlerinden sonra yine antlarını bozarlar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerini hemen öldürün. Çünkü onlar, hakikatte antları olmayan adamlardır. Bu suretle umabilirsiniz ki onlara tabi olanlar vazgeçerler. Ey müminler! Antlarını bozan, o peygamberi sürüp çıkarmayı kuran ve bununla beraber ilk defada sizinle kendileri muharebeye başlayan bir kavimle dövüşmez misiniz? Onlardan korkacak mısınız? Eğer Gerçekten inanmış kimselerseniz kendisinden korkmanıza daha çok layık olan bir Allah vardır. Onlarla muharebe edin ki Allah sizin ellerinizle onları azaplandırsın, onları rüsva etsin, size onlara karşı nusret versin, müminler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın ve kalplerindeki gazabı gidersin. Allah kimi dilerse ona tövbe nasip eder. Allah hakkı ile bilendirir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir O. Yoksa siz kendi halinize bırakılı vereceğinizi, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sır dostu edinmeyenleri Allah'ın bilmediğini sandınız? Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Allah'a eş koşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahitken Allah'ın mescitlerini imar etmelerine ehliyetleri yoktur. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Siz hacı sakalığını, mescid-i haramın imarını, Allah'a ahiret gününe inanan, Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar, bu iki sınıf Allah yanında biri olmazlar. Allah, zalimler güruhuna hidayet vermez iman edenlerin hicret edenlerin Allah yolunda mallarıyla ile, canlarıyla ile savaşanların Allah yanında derecesi çok büyüktür kurtuluşa erenler de işte onların ta kendileridir Rableri onlara rahmetini rızasını onlara içlerinde tükenmez ve ebedi bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi ve sermediği kalıcıdırlar. Çünkü Allah katında büyük ecir ve mükafatlar vardır muhakkak. Ey iman edenler! Babalarınızı, kardeşlerinizi eğer küfrü sevip onu iman üzerine tercih ediyorlarsa veliler edinmeyin. İçinizden kim onların velilikleri altına girerse, onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korka geldiğiniz bir ticaret ve hoşunuza gitmekte olan meskenler size Allah'tan onun peygamberinden ve onun yolundaki cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah, fasıklar yüruhunu hidayete erdirmez. Ant olsun ki Allah, birçok savaş yerlerinde ve Huneyn gününde size yardım etmiştir. O Huneyn günündeki, çokluğunuz o zaman size kibir ve gurur vermişti de bu size gelecek kazadan bir şeyi gidermeye yaramamıştı. Yeryüzü o genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geri dönüp gitmiştiniz. Sonra Allah Resulü ile müminlerin üzerine sükûnetini indirdi, görmediğiniz orduları indirdi ve kafirleri asaplandırdı. Bu kafirlerin cezasıdır sonra Allah bunun ardından kimi dilerse onun tövbesini kabul eder Allah çok bağışlayıcıdır çok esirgeyicidir ey iman edenler müşrikler ancak bir necistir onun için bu yıllarından sonra onlar mescid-i harama yaklaşmasınlar eğer fakirlikten korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirir. Çünkü Allah gerçek vericidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden ne Allah'a ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve peygamberinin haram ettiği şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyen kimselerle zelil ve hakir olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar muharebe edin Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler bu onların ağızlarıyla geveledikleri cahilce sözleridir ki bununla güya daha evvel küfredenlerin sözlerini taklit ediyorlar Allah kahredesi adamlar haktan batıla nasıl da döndürülüyorlar onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini rahiplerini Meryem'in oğlu Mesih'i ilahlar edindiler halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmelerinden başkasıyla emrolunmamışlardır Ondan başka hiçbir ilah yok. O, bunların eş tuta geldikleri her şeyden münezzehtir. Değerli dinleyenler, Daha önceleri bir Hristiyan olan Adi bin Hatem, İslam'ı anlamak niyetiyle geldiği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize birkaç soru sordu. Bu sorulardan biri şuydu, Bu ayet bizi, Alimlerimizi ve rahiplerimizi Rabler edinmekle suçluyor. Bunun gerçek manası nedir? Zira biz onları kendimize Rabler edinmeyiz, dedi. Hazreti Peygamber cevap olarak ona şu soruyu yöneltti. Siz onların helal ilan ettiklerini helal, haram ilan ettiklerini haram sayıp öylece kabul etmiyor muydunuz? Adi bin Hatem, evet böyledir diye tasdik etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu sizin onları kendinize Rabler edinmenizdir buyurdu. Yani helalin ve haramın sınırlarını Allah'tan başka kimsenin belirleyemeyeceğini, belirleme yetkisini kendisinde görenlerin ilahlık taslamakta olduğunu, bunları tanıyıp bunların koyduğu sınırlara uyanlarında bunları Rabler edinmiş olacağını böylece beyan buyurmuş oldu. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Dilerler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürsünler. Halbuki Allah, kendi nurunu kendisi tamamlamaktan başkasına razı olmaz. İsterse kafirler hoş görmesin. O Resulünü hidayetle, hak dinle o dini her dine galip kılmak için gönderendir. İsterse müşrikler hoş görmesin. Ey iman edenler! Şu muhakkak ki Yahudi bilginlerinin ve Hristiyan rahiplerinin birçoğu Batıl sebeplerle insanların mallarını yerler, onları Allah'ın yolundan men ederler. Altını ve gümüşü yığıp biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara pek acıklı bir azabı muştula. O gün ki bunlar üzerlerinde yakılacak cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu denilecek. Nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınız, saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesneleri tadın. Hakikatte ayların sayısı Allah yanında Allah'ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri 12 aydır. Onlardan dördü haram olanlardır. İşte bu en doğru hesaptır. O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Bununla beraber müşrikler sizinle nasıl topyekün harp ederlerse siz de onlarla topyekün harp edin. Bilin ki Allah fenalıktan sakınanlarla beraberdir. Haram ayları geciktirmek ancak küfürde bir artış sebebidir. Onunla kafirler şaşırtılır. Onlar bunu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığına sayıcı uysunlar da Allah'ın haram ettiğini helal kılmış olsunlar. Bu suretle de onların amellerinin kötülüğü kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah o kafirler güruhunu hidayete erdirmez. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda elbirlik gaza'ya çıkın denildiği zaman yere mıhlanıp ağlaştınız? Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer emrolunduğunuz bu cihada elgirlik çıkmazsanız Allah sizi pek acıklı bir azaba duçar eder. Yerinize sizden başka itaatli bir kavmi getirir. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer siz ona Resulüme yardım etmezseniz hatırlayın ki kafirler onu Mekke'den çıkardıkları zaman... Bizzat Allah ona yardım etmişti ki Resulullah ancak ikinin ikincisinden ibaretti. O zaman onlar mağaradaydılar. Peygamber o vakit arkadaşına tasalanma Allah hiç şüphe yok bizimle beraberdir diyordu. Allah onun üzerine sekinetini indirmiş, onu görmediğiniz manevi ordularla teyit etmiş kafirlerin kelimesini alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi ise çok yücedir. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak el birlik cihada çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır eğer davet olundukları şey yakın bir menfaat veya orta bir sefer olsaydı elbette senin arkana düşerlerdi fakat meşakkat onlara uzak geldi bununla beraber onlar sen dönünce eğer gücümüz yetseydi herhalde biz de sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir bunlar bu suretle kendilerini helake sürüklerler Allah biliyor ki onlar hiç şüphesiz ve muhakkak yalancıdırlar Allah seni affetsin şu özründe sadık olanlar sana besbelli oluncaya ve sen o yalancıları bilinceye kadar neden izin verdin onlara Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olanlar mallarıyla ile, canlarıyla ile cihad etmeleri hususunda senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilendir. Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmaz kalpleri şek ve şüpheye düşüp de kendileri o şüphelerinin içinde şaşırıp bocalar kimseler izin isterler. Eğer onlar harbe çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranmalarını çirkin gördü de kendilerini korkaklıkları ve tembellikleri yüzünden evlerinde alıkoydu. Onlara oturun oturanlarla beraber denildi. Eğer onlar da sizinle birlikte savaşa çıksalardı Sizde şer ve fesada artırmaktan başka bir şey yapmazlar. Aranıza muhakkak ki fitne sokmak isteyerek bozgunculuğa koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah o zalimleri çok güzel bilendir. And olsun ki onlar bundan evvel de fitne ve fesat aramışlar senin hakkında bir takım işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi. Allah'ın emri onların fenalarına gitmesine rağmen ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Onlardan kimi de bana izin ver, beni fitneye düşürme diyeceklerdir. Haberin olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Şüphesiz cehennem o kafirleri mutlaka çepçevre kuşatıcıdır. Eğer sana bir iyilik isabet ederse, bu onların fenasına gider. Şayet sana bir musibet erişirse, biz derler, daha önceden tedbirimizi almışızdır. Ve onlar sevinç içinde dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize erişmez o bizim Mevlamızdır onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır de ki siz bizde iki güzelliğin birinden başkasını mı gözetiyorsunuz halbuki biz Allah'ın size ya kendi katından yahut bizim elimizde bir azap getireceğini bekliyoruz Haydi siz gözetliye durun, biz de sizinle beraber bekleyeceğiz. De ki, gerek gönül rızasıyla harcedin, gerek istemeyerek verin. Sizden çıkan hiçbir harcama katiyen kabul olunmayacaktır. Çünkü siz Allah yolunda cihattan geri kalmak suretiyle fasıklar güruhu oldunuz.